私たちの声を聞いてみてください。 Sıla-i İlahi ömrü uzatır. Enes imni maalikten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim rızkının kendisine bol bol verilmesini ve ecelinin geciktirilmesini, ömrün uzatılmasını ve bereketlenmesini isterse, severse, akrabaları ile iyi ilişkilerini devam ettirsin. Evet. İmam Bukhari rahimullah getirdiği rivayette başlık olarak akrabaya iyilikte bulunmak akrabaya iyilik etmek yani sıla-i rahim ömrü uzatır başlığı altında hadisleri serdediyor ve 56 numaralı hadiste Enes İbni Malik radiyallahu anhu'dan genel rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her kim rızkının genişletilmesini çoğaltılması hoşuna giderse ne yapsın ve ayrı yeten Demek ki burada kardeşlerim insanın rızkı talep etmede sebeplere sarılması vardır. Bu sebeplerden bir tanesi de ne kadar insan、e, rızkını talep etmede uğraşı bilse de aynı zamanda bu sebeplerden bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadiste buyurduğu gibi her kim rızkının genişletilmesini, çoğaltılması hoşuna giderse Ve devam ediyor ve ömrünün geri kalan yani ömrünün uzatılmasını istiyorsa, hoşuna giderse ne yapsın? فَالْيَسْلْ رَحِمُهُ Akrabasına iyilikte bulunsun, akrabasına iyi davransın diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bununla alakalı, bu rivayetle alakalı Şeyh Halbani Rahimullah diyor ki kardeşlerim, Hadis tıpkı zahirinde olduğu gibidir diyor. Yani olduğu gibi kabul edilir. Yani kim rızkının çoğaltılmasını, fazlalaştırılmasını istiyorsa, ömrünün uzatılmasını istiyorsa ne yapsın? Akrabasına iyi davransın, akrabasına iyilikte de bulunsun. Demek ki kardeşlerim bu ömrün uzatılmasında şer'i bir sebep. Akrabaya iyilik yapmak, akrabaya iyi davranmak nedir? Ömrün uzatılmasında ve、e, rızkın genişletilmesinde şer'i bir sebep. Aynı şekilde başka rivayetlerde güzel ahlakın ve güzel komşuluk ilişkilerinde bulunmaların da ve başka şeylerinde aynı zamanda ömrü uzattığına dair rivayetler geliyor kardeşlerim. Şimdi burada... hemen insanın aklına bir ne yapabilir? Bir işgal gelebilir. Nasıl gelebilir? Şimdi düşünün. Selamun Aleyküm. Aleyküm selamun Aleyküm. Mutlulullah. Biz biliyoruz ki dinen, dinimize göre herkesin nedir? Belli bir ömrü vardır.、Ve、o ömür doğduğu zaman ne yapacaktır? Eceli geldiği zaman geliştirir. Hani kim söyledi? Tamamlanacaktır. Ama dinimiz ne dürü? Her şey katime yani sonucuna göredir. Yani saadet ehli, kişinin saadet ehlinden olması. Veya şakavet ehlinden olması, yani cennetlik veya cehennemlik olması nedir? Aslında、e, Allah Azze ve Celle bunları bile ne yapmıştır? Sebeplere bağlamıştır. Bir yüce ayette her şey sebeplendir diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ve bunu anlarken de kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı şu hadisini çok iyi、e, bilmek gerekir. アラスルアレイサラトウスサラム、ジェネティカルジェネミクテルンベルオドノハベルベリンジェ、サハベジューキー、ウレセネダンアメンイシリエルブ。ウルザンアラスルアスサラム、エアメルファクルンミヤサルリマークルカレー。シズアメンイシリエルトウムシサオシエウナコライラシトウルス。エアキシサデテヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ Kişi şakavet ehlindense, yani cehennem ehlindense, ona da cehennem ehlinin, yani şakavet ehlinin ameli kolaylaştırılır diyor Allah Rasulü sallam. Sonra Allah Rasulü sallam hadise Neel suresinin beş ve onuncu ayetlerini okuyarak devam ediyor. Fənma men aqta və taka. Her kim Allah için verirse ve Allah'tan da gerektiği gibi korkarsa vasaddaq bilhusne, güzel <gülüyor> olanı فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَهُ وَسْتَغْنَى وَأَمَّا بَخِلَ 何で Azeri bence simic demekmiş aslında, cimli. Her kimde cimrilik yaparsa ve kendisini Rabbisinin cezalandırmasından müstahkem kılarsa, vakedze bebil husna güzel olanı yani na ilaha illallahı tasdik etmez ve yalanlarsa, fesenüyse sirhu lil usra onunda işini zorlaştırırız ayeti kerimesini okuyor. Allah Resulü Aleyhisselam Müslüm'de gelen rivayette. Tıpkı kardeşlerim bunu anlarken imanın fazlalaşıp eksilmesi meselesi gibidir. Çünkü ehl-i sünnet vel cemaatin itikadına göre iman ne yapar?、E, yapılan talih amellerle ziyadeleşir ve Allah'a yapılan karşı işlenilen günahlarla da ne yapılır? Azalır. Bu da tıpkı bunun gibidir. Bu da ne yapar? sebeplere bağlı olarak yani günah işlemek bir sebeptir. Bu sebepten dolayı ne yapar? İman azalır. Ve insan ne yapar? Senat, güzellikler,、e, salih amel işlediği zaman bu da bir sebeptir. Ve bu sebebe binaen de ne yapar? İman fazlalaşır. O yüzden bu da nedir? Sebeplere bağlı olduğundan dolayı kardeşlerim, insanı gene amel işleyerek ve bu tür şeyleri sebeplere sarılarak da hem、e, ömrünün uzaması hem de rızkının çoğalıp genişletilmesine birer sebeptir. Evet ve birçok hadiste kardeşlerimiz, eserde Allah nasıl diyor, Aleyhisselatü Vesselam ömrünün uzatılmasına dair dua edilmesine emretmiştir. Neden? Ömru tabii ki hayırda olduğu zaman ne yapar? Daha fazla amel işler. Çünkü öbür tarafa gittiği zaman hani diyor ya Rabbim beni geri dönder. Olur ki ne yaparım? Salih amel işlerim ama orda iş geç iş işten geçiyor kardeşlerim ne zaman ki mizan kuruluyor ve adam cehenneme atılıyor ve pişman oluyor Ya Rabbi keşke ben dünyada iyi işteseydim Ya Rabbi beni gönder de ne yapayım Salih amel işleyim ama geçti artık defterler dördü hesap dördü cennetlikler cennete cehennemliklerde cehenneme. Gönderildi. O yüzden kardeşlerim insanın uzun ömür verilmesi, hayırda verilmesi de、e, nedir? Onun için bir、e, hayırdır. Bunu sebeplere bağlıyor ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam فَنْ يَفْسِلْ رَحِيمَهُ Öyleyse ne yapsın? Akrabasına iyilik davransın. Akrabasına iyi davransın. Daha önceki rivayetlerde de geldiği gibi akrabaya iyilik derken kardeşlerim bunu nasıl anlamak gerekir? Karşıdaki insanın durumuna göre bu belli edilir. Kimi zaman iyilik yapılır, kimi zaman nasihat edilir, kimi zaman mal yardımında bulunur, kimi zaman sadece selam verilir, kimi zamanda ne yapılır? Ziyaretinde bulunur. Bu o anda karşımızdaki akraba ilişkisinde ihtiyaca göre ne yapılır? Bu giderilir ve bunların hepsi de nedir? Sıla-i Rahim'dir. Akrabaya iyi davranmak, iyilikte bulunmak manalarına yapılır. Gelir, Rabbim bununla amel edenlerden eylesin. Evet, 57 numaralı rivayet. Buyur, beyaz.、Evet. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. Kim rızkının bol olmasını, ömrünün uzamasını, bereketlenmesini isterse, sılayı rahim yapsın. Evet, bir önceki rivayet, her ikisi de yine、e, Bukhari-i Müslüm. Rivayeti kim mutlu olmasını kendisinin mutlu olmasını istersen veya bir önceki rivayeti sevindirmesini istersen ne yapsın şey、e, riskinin genişletilmesini çoğaltılmasını ve ömrünün uzatılması kimin hoşuna giderse kimin mutlu ederse ne yapsın、e, akrabasına iyi davransin akrabalık ilişkilerini bozmasın kardeşlerim biraz önceki rivayete bir şey ettik. Şimdi başka bir rivayette, Tirmizi'de gelen rivayette yine Ebu Hureyre radıyallahu anhü'dan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Te'ellemû min ensâbikum mâ tasiluna bihî arhâmikûm Sizler diyor, sıla-i rahim yapacağınız akrabalarınızı, neslinizi öğrenin diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Çünkü sıla-i rahim biraz önceki rivayette olduğu gibi vakın nelere sebep oluyor. Birincisi muhabbetun fil ehli, ailenizin sevgisini kazanmaya, ailenizin muhabbetine bir. İkincisi malların çoğalmasına, üçüncüsü de ömrün uzamasına sebeptir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne yapın? Neslinizi, soyunuzu, akrabalarınızı öğrenin. Kime, yani kimin akrabanız olduğunu öğrenin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Çünkü akraba ya iyi davranmak, akraba ilişkilerini sürdürmek, devam ettirmek, ailenizin size karşı olan muhabbetine, ikincisi malların çoğalmasına, üçüncüsü de ömrün uzamasına sebepdir diyor Allah Resulu Aleyhisselatu Vesselam. Düşünün bugünkü Cuma hutbesi ne ile alakalıydı? Boşanma ile alakalıydı. Gerçi zayıf bir rivayet bildiğim kadarıyla Allah Resulu şey Allah diyor Allah'ın diyor. helal olduğu halde en çok sevmediği boşunmadır. Hadisinin rivayetini getirdi. Bu da zayıf bir rivayettir kardeşlerim. Ee, düşünün, aile arasındaki muhabbette bile Sıla-i Rahim neymiş? Sebep oluyormuş kardeşlerim. Sıla-i Rahim, ailenin arasında sevginin kurulmasında sevginin artmasında muhabbette bir sebepmiş. Aynı şekilde ömrün uzaması ve rızkın genişlemesine sebep olduğu gibi. Tabii biz mutluluğu başka yerlerde aradığımız için ne yapamıyoruz maalesef bunları yakalayamıyoruz. Parayı nerede kaybettiysen orada arayacaksın gidip düz dükkanda aramayacaksın. Yine başka bir rivayet Aisha namımızda gelen rivayette diyor ki çok güzel bir rivayet kardeşlerim diyor ki Allah asıl asalam her kime diyor. E, rifttan, yumuşaklıktan, sevecenlikten, dostça davranmaktan yana nasip verilmişse, ona yumuşaklık verilmişse, hakikaten ona diyor dünya ve ahiretin、e, dünyadan büyük bir、e, dünya ve ahiretin hayrından büyük bir nasip verilmiştir diyor Allah razı olsun. Ve yine sılayı rahim güzel ahlak, güzel komşuluk yapmak vatanlar kurar ve insanın ömrünü uzatır diyor Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vassalam. Her kime yumuşaklık verilmişse, o kimsiye dünya ve âhiretin bütün hayırları verilmiştir. Bir hayirdan nasip verilmiştir. Birine ve de devam ediyor. Sıla İbrahim, akraba ya iyi davranmak ve güzel ahlak, güzel komşuluk ilişkisinde bulunmak ne yapıyor? Vatanları koruyor. Yani bugün vatanların, memleketlerin harap edildiği. İnsanların memleketlerinden sürüldüğü bir dönemde yaşıyoruz. Bakın, yani bugün bir insan çıkabilir ya kardeşim dünyada Müslümanlar yanıyor, siz oturmuşsunuz nelerden bahsediyorsunuz? Ama bakın bahsettiğimiz öyle meseleler ki bugün eğer belki de memleketler yanıyorsa işte bu Allah'ın hükümleri yerine getirilmediği için bağruluyor meydana geliyor. Allah zulmetmiyor. Allah'ın zalim diye bir ismi yok, bir sıfatı yok kardeş. Allah adalet sahibi. Fakat ne yaparsanız siz kendinizi kendinize zulmedersiniz. Eğer akrabaaya yardım ederseniz, akraba ilişkilerini kesmezseniz, güzel ahlak, güzel komşuluk ne yapar? Vatanları korar diyor, memleket korar. Beyim ben bu uzatır. Bunun bir aksi olarak düşündüğünüzde memleketleri harap eder kardeşler. İşte biz bunları bilelim ki neden? En tansurullah ayen surkum. Eğer Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Yani bizim Allah'a nasıl yardım? Eğer Allah'ın hükümlerini yerine getirirseniz Allah size yardım eder. Bu ise bit akdam okum. Ne yapar? Ayaklarınızı sabit kilar diyor. İşte biz bunları bilelim ki ne yapmayalım? Allah korusun ülkelerimiz Arap olmasın kardeşler. Evet. 58 numaralı rivayet, 29 numaralı bak Ozan. Sıla-ı Rahim yapanı Allah çevresine sevdirir babam. İbn-i Ömer radiyallahu anh şöyle dedi. Kim Rabbine karşı takvalı olur ve akrabalarıyla iyi ilişkilere devam ederse ecep geciktirilir. Malı çoğaltılır ve ailesi çevresini onu sever. Evet. İbn-i Ömer'den gelen bir eser. Her kim akrabasına iyilik yaparsa her kim Allah onu sever. Nasıl tercüme etmiş? Sıla Rabbi Allah çevresine sevdirir. Ahaabbahu Allah onu sever. Evet. Allah onu sevdirir. Evet. Şimdi men taqarabbahu her kim rabbesinden korkarsa ve akrabasına iyilikte bulunursa ne yapar? Ömru uzatılır. Malı çoğalır ve ailesi de onu ne yapar? Sever. Evet.、E, hakikaten kardeşlerim biraz önceki rivayetlerle de e, şey, e, orantılı. Ve burada Allah Azze ve Celle وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا وَيَرْزُخُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِ Her kim diyor Allah'tan gereği gibi korkarsa Allah muhakkak ona bir çıkış yolu gösterirdi. 私たちは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた i あなたは、あたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた Bunun sayesinde Allah onun ne yapar? Ömrünuzu uzatır, balını, balını çoğaltır ve ailesi de ne yapar onu sever. Bakın görüyor musunuz ne kadar? Dini yaşadığımız zaman, dinin hükümlerini yerine getirdiğimiz zaman Allah Azze ve Celle hem dünya saadetini hem de akıllı saadetini bize vaat etmiyor mu? Bakın hem insanlara sevdiriyor, hem ailenizi size sevdiriyor. Yani düşünün, bizler sahabe olsun, onlardan sonra gelen insanlara olsun, o yüce alimleri ne görmüşüz, ne bilmişiz, ne tanımışız. Ama kalbimizde onlara karşı bir sevgi yok mu? Bir muhabbet yok mu? Dilimizde hep bir falan rahimahullah, Allah ona rahmet etsin falanca Allah ondan razı olsun. Sürekli dua etmiyor muyuz? Niye? Çünkü onlar Allah'tan hakkı ile korktular, Allah'ın dinini kaymetmeye çalıştılar, yaşamaya ve yaşatmaya çalıştılar. Allah Azze ve Celle de onlara bir ikram olarak isimlerini dolayısıyla onlara dua ete, kıyamete kadar ne yapacaktır, günemize kadar var etmiş kıyamete kadar da var edecektir. İşte Allah'tan korkmanın en büyük、e, semerelerinden bir tanesi. Demek ki、e, neymiş? Sılay Rahim, Allah'tan korkmayanın getirdiği bir şey. Bunun sebebiyle insan ne yapıyor? Allah'tan korkuyor. Çünkü Allah akraba ya iyiliği emrediyor, farzdır kardeşlerim. Yani müstehap sünnet yapsan olur, yapmasan olur şeklindeyim, farzdır kardeşlerim. Evet. Ve bunun neticesinde Allah Azze ve Celle de sizi hesapsız olarak ne yapar? Korkar. Kardeşlerim, vikaye dediğimiz yani korkma. Takva dediğimiz şey bir yerde insanın kendisini ahirette zarar verecek şeyden korumasıdır. İnsana ahirette ne zarar verir? Ateş, ateş zararı. İşte bu takva kişiyle ateş arasında ne yapaması gerekir? Bir set çekmesidir. O da nedir? Allah korkusudur. Takva nedir? Ee, budur kardeşlerim. Ve bunun neçizisinde onu ne yapar diyor? Ömrü çoğaltılır ve、e, malı, ço şey, malı çoğaltılır ve ömrü uzatılır. Ailesi de onu sever diyor. Abdullah ibni Ömer radıyallahu ankunlar. Evet. Demek ki burada ihlası emrediyor kardeşlerim bizi dinimiz. Allah'tan geriye gibi korkmayı ve akraba ya iyi davranmayı ki bunlar da ömrün uzatılmasına, malın çoğalmasına ve ailenin ve akrabaların sevgisine sebep olan şeyler olduğunu bu eser bize bildiriyor. Evet, 30 numaralı bab, 60 numaralı hadis. Evet. En yakınlara, ondan sonra giren en yakınlara sırasına göre iyi davranmak. El-Miktam İbni Mahdiker, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. Allah annelerinize iyi davranmanızı emrediyor. Sonra yine annelerinize iyi davranmanızı emrediyor. Sonra babalarınıza iyi davranmanızı emrediyor. Sonra en yakın akrabaya, ondan sonra en yakınlara, sırasına göre iyi davranmanızı size emrediyor. Evet. Bu da sana dek geldi Yusuf. <gülüyor> evet. Yine、e, Miktam İbn-i Ma'di Kerib radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselam'ı şöyle işittiğini haber veriyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselam, Allah diyor muhakkak ki Allah sizlere annenize iyi davranmanızı, sonra annenize iyi davranmanızı sonra babanıza iyi davranmanızı sonra da akrabalık derecesine göre, yakınlıklarına göre akrabalarınıza iyilikte bulunmanızı emrediyor, vasiyet ediyor. Şimdi burada daha önce ilk anne babayla alakalı rivayetlerde sahabe geliyor Ey Allah'ın Resulü benim iyilik yapmama en çok kim hak sahibi? Annendir, annendir, annendir şeklinde tekrar etmesi gibi Burada da Allah Rəsulü Səlam iki kere tekrar ediyor. Tabii burada niçin tekrar ettiğine dair daha önce biz şerhini açıklamasını yapmıştık. Çünkü burada babanın gücünün yetmediği ve sadece Allah'ın annelere haz kıldığı bazı özellikler var çocukla alakalı. Nedir? onu karnında taşıması güçlükle, onu dünyaya getirmesi, onu yedirmesi, içirmesi ve onun terbiyesiyle uğraşması gibi birçok meziyetten, üstünlükten dolayı Allah Azze ve Celle önce anneye ne yapılmasını, iyilik edilmesini emrediyor. Sonra babalar, sonra da diyor akrabalık derecesine göre yakın olan, biraz daha uzak, biraz daha uzak, biraz daha uzak olarak ne yapıyor? Allah Resulü Vesselam bize bu şekilde... emre diyor. Şimdi babalar derken kardeşlerim sadece baba değil aynı zamanda dede onun babası ve onun babası şeklinde nedir babalar şeklinde bu şekilde devam etmektedir ve bundan sonra da Allah Azze ve Cellem babaları ziklettikten sonra da yakınlık derecesine göre çünkü biliyorsunuz çok yakın şeyler vardır akraba bağlık işte amcadır dayıdır ve bu şekilde siz sene ne yapar? devam eder ve ona göre ne yapılması iyilikte bulunulması gerekir. Tabii iyiliğin de nedir kardeşlerim? Karşındaki insanın durumuna göre iyilik sıfati değişir. Kimi zaman bu malla olur, kimi zaman bir selamla, kimi zaman bir ziyaretle, kimi zaman bir hal hatır sormakla, kimi zaman bir telefon açıp onun、e, nasılsın demekle、e, ne yapılır? Bunlar、e, gerçekleştirilir. Evet, 61, 62 ve 63 numaralı rivayetler zayıf kardeşlerim. 61, 62 ve 63 numaralı rivayetler zayıf kardeşlerim. Şeyh Halbani Rahimlerle bunları zayıf diyor. Evet, 32 numaralı bab, 64 numaralı rivayet. Sıvay-ı Rahim terk edenin günahıdır. Evet. Cübe İbn-i Mut'im Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu düşünüyorum. Sıla-i Rahim'i terk eden cennete giremez. Evet. Sıla-i Rahim'i terk eden cennete giremez. Biraz önceki rivayetlerde okuduğumuz gibi Sıla-i Rahim'in Allah Resulü Selam semeresini anlattı. Yani bunu yapanların, akrabasına iyi davrananların ne gibi bir mükafat olduğunu belirtti, belirtti. Şimdi ise bunun aksini söyledi Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yani slayı rahimi keseni, akrabalık bağlarını kesen layatul cennet, cennete giremez. Peki bu rivayeti nasıl anlayacağız? İmam Nevevi, Rahimullah, bu hadisi şerhe ederken şöyle diyor ki, rivayet Buhari-Müslim cefayıt. Birincisi, yani cennete giremez derken nasıl anlamalıyız? Birincisi Eğer bir kimsenin slayı rahmi kesmenin yani akrabalık bağlarını kesmenin haram olduğunu bildiği halde hiçbir sebep ve şüphe olmadan akrabalık bağlarını kesmenin helal olduğunu söylerse o kimsa kafir olur ve ebedi olarak cehenneme girer ve cennete asla giremez. Birincisi. İkincisi de. Bu kimseler yani akrabalık bağlarını kesen kimseler cennete ilk giren zümreyle beraber giremez. Ya ne olur? Allah Hazreti Celle dilediği kadar onları ne yapar? Geçiktirir ve cezalandırdıktan sonra ne yaparlar? Cennete girerler. Allah en iyisini bilendir. Ve bu tür rivayetler de bazen bu şekilde anlamak gerekir kardeşlerim. Tabi rivayetin Konumuna göre demek ki sılayı rahmi kesen, akrabalık ilişkilerini kesen kimse cennete giremez derken iki şekilde anlaşılır kardeşlerim. Birincisi bir kimse akrabalık bağlarını kesmenin haram olduğunu bildiği halde hiçbir sebep ve şüphe olmaksızın bunun helal olduğunu söylerse bu kimse kafir olur ve ebedi olarak cehenneme girer ve asla cennete. giremez. İkincisi de bu kimse ilk cennete giren zümreyle beraber cennete giremez ve daha sonra Allah'ın dilediği kadar cennete girmesi geciktirilir ve daha sonra ne yapar? Cennete girdirilir. Allah en iyisini bilerdir. Evet. 65 numaralı rivayet <gülüyor> Ebu Hureyve'ye radüallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle dergip işittiğini rivayet etmiştir. Rahip akrabalara iyi davranma. Rahman isminin bir eseridir. Rahim der ki, Ey Rabbim, bana zulmedildi. Ey Rabbim, ben terk edildim. Ey Rabbim, bana şöyle şöyle haksızlıklar yapıldı. Allah Celle Celału ona şöyle cevap verir. Senin terk edenden rahmeti kesmeme, senin hakkını verene istan etmeme razı olmaz mısın? Evet, daha önce de geçti bu rivayet, Bukhari ve Müslim rivayeti. ve sıra-i sıra rahim yani akrabalık rahmanın eserlerindendir bir parçadır ve daha önceki rivayette de geldi Allah Azze ve Celle bu akrabalık bağını ne yapıyor konuşma sıfatı veriyor Allah dilediğini yapandır hakiki olarak ve konuşuyor ve diyor ki ya Rabbi bana zulmedildi ya Rabbi benim Bütün akrabalık bağları kesildi. Ya Rabbi bana şöyle şöyle yapıldı diyerek kendisine yapılan bütün zulümleri ne yapıyor? Anlatıyor, söylüyor. Ve Allah Azze ve Celle ona cevap vererek diyor ki, sen diyor, rahmet kestiğimden alakanı keseninle ala bağları kesenin, benim de kesmemi ve akrabalık bağlarını devam ettirenin, benim de devam ettirmemden razı olmaz mısın? İşte burada kardeşlerim, yani Allah'ın bir kuluyla her türlü alakayı kesmesi, yani ondan hoşnut olacaksa hoşnut olmaması, rahmet edecekse rahmetinden mahrum kılması, bakın ne diyor? İşte bütün bunu ne yapıyor? Sılayi rahim bunu bundan istiyor ve Allah da buna buna veriyor kardeşlerim. Bir tehdit olarak nedir? Bu bile bizim için büyük bir korkutmadır. Ama biz onları diyor korkuturuz. Ama diyor onları korkutmamız, onları diyor azgınlaştırmaktan başka hiçbir şey yapmaz diyor Allah Azze ve Celle. Maalesef meçhede İsrâh suresi 60. ayet ikirmez. Allah da bununla korkutuyor kardeşlerim. Yani Allah her türlü bal kesmesi ne demek kardeşlerim? Doğa edersiniz de, doğa ederiz de, duaımız kabul olmaz. Rahmet isteriz de Allah bize rahmet etmez kardeşlerim.、Yani、bu kadar önemli bir、e, mesele ve. İşte bu şekilde rahim, akra dağlık dağları Allah'a şikayette bulunuyor. Ve Allah da onun şikayetini kabul ediyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bize bu hadislerle hakkıyla amel edenlerden eylesin kardeşlerim. Evet. Kardeşlerim, 66 numaralı rivayette hadisin sadece baş kısmı sahil. Geri kalan kısmı zayıf. Ben、e, gene kimde kaldı? Yakup abi. Onu okuyalım. Ben hangisinin zayıf, hangi kısmının zayıf olduğunu söyleyeyim. Evet. 66 numaralı rivayet. Sahih İdni Semhan Allah'ın anlından razı olsun. Şöyle anlatıyor. Ebu Hureyre'nin, çocukların ve beyinsizlerin yönetici olmasından Allah'ın sorumluluğunu işittim. Evet. Kardeşlerim hadisin sadece bu kısmı zayıf, sahih, hadisin diğer kalan kısmı zayıf. O şekilde hatırlatıyor. Anlaşıldı, anlaşıldı değil mi?、Anladım. Bir daha okuyalım sahih kısmı. Sahih İbn-i Sefran Allah onlardan razı olsun.、Evet. Şunu anlatıyor. Ebu Hureyre'nin çocukların ve beyinsizlerin yönetici olmasından Allah'a sığınılığını işitti. Buraya kadar sahih kardeşlerim. Bundan sonrası ise zayıf. Peki neden İmam Bukhari buraya bunu almış? Çünkü rivayetin devamında bunu açıklıyor. Ama dediğimiz gibi ...sadece buraya kadar sahil. Bundan sonrasında okuyalım. Geri kalan zayıf. Evet. Devam、Ayın、edelim. İbn-i Teman Allah'ın adına razı olsun şöyle dedi. İbn-i Hasene el-Küheyni... ...Ebu Hureyde'ye şunu sorduğunu bana anlattı. Çocukların ve beyinsizlerin... ...yönetimi ellerinde bulundurmalarının... ...işareti nedir? Ebu Hureyde şöyle cevap verdi. Silah-i rahminin terk edilmesi... ...hak yoldan... ...satmış kimselere itaat edilmesi... Ve insanlara hak yolu gösteren dolgun ilim ehline isyan edilmesinin bunun işaretidir. Evet. Buraya kadar olan kısmı da zayıf kardeşler. <gülüyor> Bu şekilde、e, ele alalım. Vakı Allah. Evet. Evet şimdi Sannef'te gelen bir rivayet var kardeşlerim.、E, Amr İbni Said diyor ki, bana diyor dedem haber verdi. Ben diyor Meslil Nebevi'de, Medine'de Mervan'la birlikte ve Ebu Hureyre'yle birlikte Mesc-i Nebibi'de oturuyordum diyor. Ebu Hureyre radiyallahu anh'u dedi ki diyor ben yalan söylemesi mümkün olmayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim diyor. Benim ümmetim Kureyş'ten genç bir çocuğun eliyle helak olacaktır. Mervan dedi ki Allah o çocuğa lanet etsin. Ebu Hureyre dedi ki Eğer diyor şu anda dileseydim falan oğulları ve falan oğulları derdim ki bunu da yapardım diyor. Ben diyor dedemle birlikte Mervan oğullarına Şamı diyor orayı hükmü altına aldıkları zaman eli geçip fethettikleri zaman diyor gittim onlarla beraber gittim ve onların başında bir çocuk yani komutanları veya kralları neyse. Genç bir çocuk olduğunu gördüm, genç bir delikanlı olduğunu gördüm diyor. Ve dedim ki diyor, dedik ki diyor,、e, umulur ki bunlar onlardandır dedi diyor, sen daha iyi bilirsin dedi diyor. Herhalde Ebu Hureyre radıyallahu anhü da yani çocuktan ve beyinsizlerin yönetici olmasından Allah'a sığınırım derken de Allah'u alem bunu kastediyor kardeşlerim. Evet. Ki İmam Bukhari Rahim'i olan hadisi buraya da zikretmesinin sebebi de hadisin geri kalan kısmı ama geri kalan kısmı dediğimiz gibi zayıf. Zayıf hadiste şer edilmez kardeşler. Evet. Ee, 67 numaralı rigayet, 33 numaralı bab. Abdülhamit sırasana geldi böyle. <gülüyor> evet. 33 numaralı babı okuyalım. Onun sonra 67 no'lu hadisin. Silah-ı Rahm'i terk eden dünyadaki cezası.、Evet. Ebu Bekir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedir. Allah'ın cez Allah cezasını dünyadayken acele olarak vereceği iki günah vardır.、Evet. Bir akrabalarla ilişkiyi kes kesmek, diğerleri de insanların maddi ve manevi haklarına tecavüz etmektir.、Evet. Bunlara ahirette de azap hazırlanacaktır. Evet, Allah'a emanet olun. Allah Ee, daha önce bu rivayet、e, geçti kardeşlerim hatırlayacak olursanız bu da e, dünyadayken e, Allah Azze ve Celle'nin hemen cezasını verdi ahirete bırakmadı ve bununla beraber yani dünyada cezasını vermesiyle beraber ahirette de cezasını verdiği bazı günahlar var kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi neymiş? Bizim üzerinde olduğumuz şu anda ne yapmakmış? Sılay rahmi kesmek yani akrobaya ilişkii kesmek ve zulüm bunlar arasında、e, geliyor ve bundan dolayı da Allah Azze ve Celle、e, ne yapıyormuş hemen dünyada iken bunların cezasını、e, veriyormuş. Evet. Bunlardan âhiretle alakalı cezalardan bir tanesi de cennete giremez rivayeti ki onu da şelih ettik kardeşlerim. Evet. Şeyle seni mi dövdük? Oma.、Tamam. 34 numaralı ver. 68 ben senin at saraypleri kadar. <gülüyor> Raya aynası ile karşıdık. Neden gerçek derdenden kişi değildir? Abdullah İmnamır'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet edilmiştir. Yapılan sılaya aynası ile karşılık veren gerçek anlamda sılay rahime dikkat eden değildir. Fakat akrabalık bağları kesildiği zaman onları arayıp soran gerçek anlamda sılay rahime yerin, yerine getirendir. Evet. Kardeşlerim daha önce de bir rivayet geçmişti hatırlayacak olursanız Sahabe Allah Rəsulüne geliyor. Ey Allah Hanıma söylü. Akrabalarım bana kötülük yaptıkları halde ben onlara ne yapıyorum? Sürekli iyilik yapıyorum. Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem eğer diyor sen söylediğin gibi yapıyorsan muhakkak ki sen onlara kızgın sıcak küllüttürüyorsun diyor. Buyurmuştu Allah Rəsulü Sallam daha önce biliyorsunuz bunu şer etmiştik. Ve burada da ilginç bir rivayet kardeşlerim yani Hani derler ya iyi ile herkes geçinir. Önemli olan kötüyle geçinmektir. Ve burada da e, kötülüğe e, kötülükle karşılık vermek değil. Nedir? Kötülüğe iyilikle karşılık vermek. Aynı zamanda burada nedir?、E, akraba sana kötülük yapsa bile, eğer sen iyilik yapıyorsan işte asıl nedir? Slayı rahim budur. Yani bu aslında nedir? Zoru başarabilmektir. Yani kolay, iyiliğe iyilikle karşılık vermek veya iyi olanla geçinmek herkesin yapabileceği şey. Ama asıl azmedilmesi gereken ve asıl burada zor olan nedir kardeşlerim? Size kötülük yapan akrabanıza karşı iyilik yapabilmektir. İşte bunu yapabiliyor musunuz? Siz nedir gerçekten? Sılayı rahimde ve Allah'ın emrettiği sılayı rahmini ne yapabiliyorsunuz? Gerçekten yerine getirebiliyorsunuz demektir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle öğrendiklerimizle amel etme ihbimize、ah, e, nasip eylesin ah, kardeşlerim. Ah, Hakikaten、e, önemli meseleler. Hem ne kadar bir çoğunuzun maalesef günümüzde yapmadığı ve çok kolay gördüğü Basit gördüğü meseleler ama yapana karşı yapanlara verilen mükafat ve yapmayanlara verilen ceza musibete bakıldığı zaman hakikaten çok önemli meselelerdir. Ki bu sadece bir ahlak kitabı değil, aynı zamanda bir tevhid kitabıdır kardeşlerim. Çünkü dinimizin tamamı nedir? Öğlenip yaşanması gereken kitabıdır. ve bir dindir. Allah Azze ve Celle öğrendiklerimiz de inşallah amel eden kullarından eylesin hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakinan kullarından eylesin. Allah'ın seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip ede Yüce Rabbi. Allah'ınla almayın.